Zünnûn-i Mısri, Rahmetullahi Aleyh, Mısırlı balıkçı. İsmi Sevban bin İbrahim, künyesi Ebu'l-Feyz, yani Feyz babası. Lakabı Zünnun, balık sahibi. Nisbesi El-Mısri, doğumu 772'de doğdu. Vefatı, 859'da Mısır'da vefat etti. Hocası, Malik bin Enes. Piri, Maripli Şeyh İsrafil. Mısır'da yetişen, büyük velilerden. Güney Mısır'ın, Sudan'a yakın bölgesinde yaşayan, Nûbe kabilesindendir. Bu sebeple, azatlık köle olan babası, en-Nûbi nispesiyle anılırdı. Zünnûn-i Mısri'nin kabri Mısır'da Amr-ı As radıyallahu anh hazretlerinin yanındadır. Zünnûn-i Mısri rahmetullahi aleyh hazretlerinin hocası, Maliki mezhebinin imamı Malik bin Enes'tir. Muvattayı bizzat kendisinden okudu ve fıkıh ilmini ondan öğrendi. Fakat onun halini anlayamayan birçok bedbaht kimse ona düşman oldu ve vefatına kadar değerini anlayamadı. Mısır'da tasavvuf ilmini ilk defa o açıkladı. Yüksek din ilimlerinin sekizincisi olan tasavvuf, ahlak ilmi, onun açıklamasından ve izahlarından sonra Mısır'da yayıldı ve nice kimselerin dünya ve ahiret saadetine kavuşmasına sebep oldu. Zünnûn-i Mısri, Cenâb-ı Hakk'ın âşığıydı. Onun sevgisiyle deli divane olurdu. Darda kalanların dostu, dehşet içinde olanların tesellisi ve hasrette kalanların arzusuydu. Zünnûn-i Mısri'nin hak yolu bulması şöyle anlatılır. Zünnûn-i Mısri, rahmetullahi aleyh, bir ağaç altında otururken, İki gözü kör bir kuşun ağaçtan indiğini, yere eşerek altın bir kutu çıkardığını gördü. Dikkat edince kutunun içinde susam olduğunu ve kuşun bunu yediğini seyretti. Kuş daha sonra başka bir yeri gagasıyla eşti ve başka bir kutuda bulunan suyu içti. Kuş kutuyu tekrar gagasının yardımıyla gömdü, ağaca kondu. Topraktaki kutuların yerleri belirsiz hale geldi. Bu hali seyreden Zünnun-ı Mısri Allahu Teala'ya tevekkül etmenin gerçeğini anladı ve tevekkül etmeye karar verdi. Biraz ileride bir viran hanede fakirlerle karşılaştı. Geceyi birlikte geçirdiler. Ertesi gün Zünnun-ı Mısri bir küp altın buldu. Bu küpün ağzında bulunan Tahta kapakta Allah ismi yazılıydı. Altınları fakirlere dağıttı. Kendisi de tahtayı alıp o gece de orada yattı. Uykudan uyandıkça yazıyı öpüp başına koyup gözüne sürüyordu. Gece rüyasında kendisine "Arkadaşların altınları aldılar. Sen Allahü Teala'nın ismini aziz tuttun. Sen de dünyada aziz ol." dediler. Uyandığı zaman gönlünün ve içinin nurla dolduğunu fark etti. Zünnûn-i Mısri, güzel halleri ve kerametleriyle meşhur oldu. Kendisine zünnûn lakabının verilmesine sebep şu hadise olmuştur. Bir deniz yolculuğu sırasında bindiği gemide bir tüccara ait mücevher dolu bir kese kaybolmuştu. Gemide bulunanlar, sen aldın diyerek, ona iftira edip hakaret ve işkence yapmaya başladılar. Suçsuz olduğundan kurtulmak için Allahü Teala'ya yalvardı. Birden suyun yüzüne ağızlarında birer mücevher bulunan binlerce balık çıktı. O balıkların ağzındaki mücevherden bir tane alıp gemidekilere verdi. Bu durumu seyreden gemideki esas hırsız çaldığı keseyi getirip teslim etti. Bunun üzerine o işkenceden kurtuldu. Bu sebeple ismine balık sahibi, balıkçı manasında zünnun denilmiştir. Şeyhülislam Abdullah Ensari onun hakkında Zünnun ne kerametle bilmek mümkün olan ve ne de makamları methedilebilen bir zümredendir. O zamanının imamı ve manevi ilimlerde önderdi buyurdu. Bir gün Zünnuni Mısri'nin yanına birisi geldi ve "Borcum var, ödemek için hiç param yok." dedi. O da yerden bir taş alarak o zata verdi. Borçlu onu çarşıya götürdüğünde cemindeki taşın zümrüt olduğunu gördü. Onu 400 altına sattı ve borcunu verdi. Artan parayla da rahat bir hayat geçirdi. Bir genç Allah adamlarını velileri inkar ederdi. Zünnun Mısri yüzüğünü ona verip bunu çarşıya götür bir altına sat buyurdu. O şahıs yüzüğü çarşıya götürdü. Bir gümüşten fazla vermediler. Genç geri gelip durumu anlattı. Bu sefer Zünnun ona mücevheratçılara götür. Bakalım ne verirler buyurdu. Mücevheratçılar yüzüğe bin altın kıymetmiştiler. Genç geri dönüp bu durumu haber verdi. O zaman gence, ''Senin allah Teala'nın Teâlâ'nın sevgili kullarını anlamadaki ilmin, çarşıdakilerin bu yüzüğü bilmeleri ve ona değer biçmeleri gibidir.'' buyurdu. Genç de tövbe etti. Zünnûn-i Mısri'ye bir kadın geldi. İhtiyar ve zavallı bir hali vardı. Ağlayarak şöyle dedi. Canım oğlumu Nil'de timsah kaptı. Bu derdime bir çare bulun. Kadın yanıp tutuşuyordu. Kalktık Nil'e gittik. Orada elimi açtım. Allah'ım şu timsahı açığa çıkart diye yalvardım. Timsah hemen geldi. Ağzını açıp çocuğu sağ salim çıkardım. Bu durumu gören kadın, hem sevindi, hem de hayret etti ve şöyle dedi. Hakkını helal et. Seni ciddiye almamıştım. Timsahın gelmesini dilerken, sana güleceğim gelmişti. Bu iş için gelirken ve yardımını talep ederken, sana inanmıyordum. Şimdi yanıldığımı anladım. Hatamı bağışlaması için, Allah'a tövbe ediyorum. Zünnûn-i Mısri, Mısır'dan Bağdat'a getirilişini şöyle anlatıyor. Beni demir zincirlere sarıp Mısır'dan Bağdat'a getirdiler. Orada ihtiyar acüze bir kadınla karşılaştım. Kötürümdü, ayağa kalkamıyordu. Yanından geçerken beni durdurttu ve şöyle dedi. Şimdi sen halife mütevekkilin yanına çıkacaksın. Sakın ondan korkma. Ve onu senden üstün görme. Orada nefsinden yana çıkıp kendini haklı göstermeye kalkma. Ayrıca kendini kötülemeye de yeltenme. Asıl korkulması gereken Allahü Teala'dır. Onu bırakır halifeden korkarsan bu senin felaketin olur. Nefsinden yana çıkmaya kalkarsan bu yan çıkışın sana sadece vebal getirir. Böyle bir şeyi yapmakla. Allah'ın bileceği bir şeyi söylemiş olursun. İlahi bilgi herkes gibi ona da saklıdır. O bu durumu bilmeden inkar eder. Fakat sen bildiğin için vebal yüklenirsin. İç âlemini bir sen bilirsin, bir de Allah. O nereden bilsin? Yapılan ithamdan uzaksan Allah'a yalvar seni kurtarsın, yardım etsin. Sen nefsine yardımcı olmaya kalkma. Sonra seni nefsin eline teslim eder kurtulamazsın. Onun bu sözlerini dinledikten sonra "Baştine dediğin gibi yapacağım." dedim. Bundan sonra beni alıp halifenin yanına götürdüler. İçeri girdik. Halifeye verilmesi adet olan selamı verdim. Hemen bana sormaya başladı. Sana ''Zındık diyorlar, kâfir diyorlar. Hakkında söylenen bu sözler için ne dersin?'' dedi. Cevap vermeyip sustum. Ama veziri susmadı. Hemen atıldı ve ''Bana göre bu sözler doğru. Onun için yapılan bu isnatlar yerindedir.'' dedi. Ama halife onun bu sözlerini aldırmadı. Bana döndü, şöyle sordu. ''Niçin konuşmuyorsun?'' Artık konuşmam gerektiğini anladım ve şöyle demeye başladım. ''Ya emir-el mü'minin, ne diyeyim? Değilim desem, bu isnadı yapan Müslümanları itham etmiş ve onların yalancı olduklarını söylemiş gibi olurum. Bu hususta belki de yalancı hükmünü almış olurum. Ne şekilde anlatsam, yine de tam gerçeği izah etmem kabil olmayacak.'' Onun için siz kendi rehinize müracaat ediniz. Görüşünüz neyse hükmünüzü öyle veriniz. Ben nefsimden yana olmayacağım. Bundan sonra biraz düşündü ve şöyle dedi. Bu adam yapılan itham ve isnatlardan beri. Beni hemen serbest bıraktı. Oradan ayrılınca doğru o ihtiyar kadının yanına geldim ve ona şöyle dedim. Sen bana iyilik yaptın. Bana bu iyiliğin için sana Allahü Teala'dan mükafat vermesini dilerim. Dediğini yaptım, kurtuldum. Bu usulü nereden öğrendin? Bana anlatır mısın? Yaşlı kadın şöyle anlattı: Hüt hütten öğrendim. Süleyman Aleyhisselam onu cezalandıracağı zaman sorguya çekti. Bu şekilde konuşunca bağışladı. Zünnun-i Mısri başından geçen bu hikayeyi çoğu zaman anlatır ve şöyle derdi. Kim tevhid halinin özünü bulmak isterse, kim tam manasıyla tevekkül halini bulmak dilerse, beni Bağdat'ta karşılayan o ihtiyar kadına gitsin, ondan edep öğrensin, erkan öğrensin. Zünnun-i Mısri bir gün yanındakilere, İrfan sahibi için ne devamlı hüzün vardır ne de devamlı sürür. İrfan sahibinin hali ona benzer ki başında keramet tacı vurulu olarak tahtına çıkar oturur. Ama o bu halinde iki korkunç manzara karşısında titrer. Şöyle ki başında bir kılıç asılı durur. O kılıç bir kılla tutturulmuştur. Kapı önündeyse iki yırtıcı hayvan bekler. O bir yandan başına vurulan keramet tacını ve kurulduğu tahtı görüp mesrur olurken, beri yandan da kapıda bekleyen yırtıcı hayvanları ve başucunda asılı kılıcı hatırlar, ürperir. Bu durumda o irfan sahibi nasıl sevinir ve nasıl korkar bir düşünün ve onun iki hal arasında bocaladığını bilin. Onun baş ucunda asılı duran kılıç, dinî hükümlerin bütünüdür. Kapıda bekleyen iki yırtıcı hayvansa, emir ve nehiyidir. buyurdu. Mısır'da muhakket bin İsmail isimli biri, çok güzel ve dillere destan evlere sahipti. Bir gün yine güzel bir ev yaptırmış, ve başka bir eksiklik var mı diye etrafında dolaşıyordu. O sırada Zünnunî Mısri yanına geldi ve ona, ey Marur, bu kadar emeği emanet olan bir dünya evine verdin. Ebedi evin olan Allahü Teala'nın evine imana ne emek verdin? Bu dünyada kendin için nasıl olsa bir ev bulursun ve içinde oturursun. Fakat öbür dünyada eğer şu dört hudut arasında kendine bir ev yapmazsan halin perişan olur. Maazallah cehenneme gidersin. O dört huduttan ilki dünyadaki fazlamalı ihtiyaç sahiplerine vermek. İkincisi Allahü Teala'dan korkmak. Üçüncüsü Allahü Teala'yı ve onun sevdiklerini sevmek. Dördüncüsü ise bütün musibetler karşısında sabretmektir. İşte bu dört hudut içindeki evi kendine al. O senin için yeterlidir. O hudutlar arasında yer alan ev cennet evidir. Altında bal ve sütten sular akan ırmaklarla içinde istediğin her nimet ve yiyecek vardır." dedi. Bunun üzerine o şahıs: "Ey efendi, ben çok günah işledim. Onlara ne yapayım?" dedi. zünnun i Mısri: "Allah Teala dilerse bütün günahları affeder. Yeter ki sen canı gönülden tövbe et." deyince adam ağlamaya başladı ve canı gönülden tövbe etti. Bütün evlerini satıp parasını fakirlere dağıttı. Zünnoni Mısır'ı'nın talebesi oldu. Bu zat bir süre sonra vefat etti. Kabre koyduklarının ertesi gününde, kabrin üzerinde bir kağıdın durduğunu gördüler. Üzerinde Zünnoni Mısır'ı'nın söylediklerinin hepsi doğru çıktı. Canı gönülden tövbe ettiğim için daha önce işlediğim bütün günahlarımı Allahü Teala affetti. ''Şimdi altından ırmaklar geçen cennet evindeyim.'' diye yazıyordu. Ebu Cafer anlattı. Bir gün Zünnûn-i Mısri'nin yanındaydım. Eşyaların evliyaya itaatinden bahsediyordu. Mesela, şu sandalyeye, odanın dört köşesini dön desem döner ve eski yerine gelir.'' buyurdu. Sonra sandalyeye, Odanın dört köşesini dön, dedi. Sandalye, odanın dört köşesini döndü ve tekrar eski yerine geldi. Orada bulunan bir genç ağlamaya başladı ve Allah diyerek can verdi. Bunun üzerine zünnun bana dönerek, Ey Ebu Cafer! Eğer bize itaat eden her şeyi size gösterseydik, siz de bu genç gibi olurdunuz, buyurdu. Bekir bin Abdurrahman anlattı. Bir gün Zünnûn-i Mısri ile birlikte yolda gidiyorduk. Bir dere kenarında kuru bir ağaca oturdular. O anda canım taze hurma yemek istedi. Fakat o bölgede hurma ağaçları yoktu ve hurma mevsimi de değildi. Zünnûn-i Mısri'nin bana dikkatle baktığını fark ettim. Bana, ey Bekir, Canın çok mu taze hurma istiyor dedi. Ben de evet efendim dedim. O zaman kuru ağaca haydi sen bizi bir hurma ağacının yanına götür dedi. Baktım kuru ağaç Allahü Teala'nın izniyle yürümeye başladı. Bizi epey uzakta hurmaları olmuş bir ağacın yanına götürdü. Zünnun misri bana ey Bekir Doyuncaya kadar taze hurmayı dedi. Ben de doyuncaya kadar hurma yedim. Sonra Zünnûn-i Mısri ağaca, Bizi yerimize getir, buyurdu. O ağaç bizi eski yerimize getirdi. Ben nereye gidip geldiğimizi bir türlü anlayamadım. Zünnûn-i Mısri şöyle anlattı. Bir gün dağlarda dolaşırken bir topluluk gördüm. Hepsi bir yerinden rahatsızdı. Onlara siz burada ne yapıyorsunuz diye sordum. Onlar da şurada bir abit var. Her sene bir sefer dışarı çıkar. Bize okuyunca hepimiz şifa buluruz dediler. Ben de onlara katılarak dışarı çıksın diye bekledim. Bir adam çıktı. Yüzü sarı, vücudu zayıf ve gözleri çukurlaşmıştı. Heybetinden daha sallandı. Sonra. Şefkatli bir gözle hastalara baktı. Sonra Semah'a baktı. Onlara doğru üfleyince hepsi şifa buldu. Yerine gitmek isterken eteğine yapışıp Allah için onları maddi hastalıklardan kurtardın. Benim de manevi hastalığımı tedavi et. Dedim. Bana ey Zünnun, eline eteğimden çek. Allahutaala seni gördüğü halde onu bırakıp benim eteğimi tuttun. Allahutaala ikimizi de helak eder." dedi. Genon el canı 10 sene mahalli bir yemek istemesine rağmen bir türlü bunu yerine getirmedi. Bir bayram gecesi nefsi kendisine "Ne olur bayram günü olsun, bana bu yemeği versen." diye yalvardı. Bunun üzerine zünnûn-i Ey nefs! Şayet bu gece bana yardım edip de iki rekat namazda kuran ı Kerim'i hatmedersen sana bu yemeği veririm, dedi. Ertesi gün bayram namazından sonra nefsinin arzu ettiği yemeği getirdiler. Tabaktan bir lokma almasına rağmen tekrar geri koydu ve namaza durdu. Niçin böyle yaptın dediklerinde, Tam yiyeceğim sırada nefsim bana En sonunda maksadıma ulaştım dedi. Ben de hayır ulaşamadın diyerek lokmayı geri koydum dedi. Bir gün bir çocuk Zünnunî Mısrî'nin huzuruna gelip bana büyük miktarda para miras kaldı. Bunları sizin hizmetinizde sarf etmek istiyorum dedi. Zünnunî Mısrî "Bulu ve Reşit çağın geldi mi?" diye sordu. Çocuk "Hayır gelmedi" dedi zünnun i Mısri o zaman çocuğa, ''Senin paranı harcamak uygun olmaz. Rüşt oluncaya kadar sabret.'' buyurdu. Çocuk reşit olunca, Zünnun'un hizmetine koştu. Bütün parasını fakirlere dağıttı. Bir gün, önemli bir ihtiyacı karşılamak için, borç para almak icap edince, çocuk, ''Keşke daha fazla param olsaydı da, bu yolda harcasaydım.'' dedi. zünnun i Mısri bu sözleri üzerine çocuğun daha olgunlaşmadığını anladı. Genci yanına çağırarak falan attara git, falan ottan üç dirhemlik versin dedi. Genç attara gidip söyleneni alıp getirdi. Zünnun bunları havanda es, yağda hamur haline getir. Ondan üç boncuk yap ve hepsini iğne ile delerek bana getir dedi. Genç söylenenleri yapıp onun yanına geldi. Zünnûn-i üç boncuğu eline aldı, biraz oğuşturdu ve dua etti. Boncukların her biri hiç kimsenin görmediği birer mücevher oldu. Gence dönerek bunları al pazara götür, değerini öğren gel dedi. Genç pazara gitti. Bunların her birine yüz bindir dirhem altın verildiğini öğrendi gelip durumu hocasına bildirdi Zünnun ona bunları havana koy ufala ve suya at gitsin Şunu bil ki talebelerim ekmek bulamadıkları için aç değil istedikleri için açtırlar dedi Bunun üzerine genç tövbe etti Artık o hadiseden sonra gönlünde dünyanın hiçbir değeri kalmadı Zünnun Mısriye anlattı bir gün Kâbe'yi tavaf ederken, Kâbe ile gök arasında bir nurun sütun gibi durduğunu gördüm. Sonra kaybolan bu nurun kimden veya kim için yükseldiğini merak ettim. Tavafımı bitirdikten sonra iki rekat namaz kıldım. O nuru düşünürken acıklı bir ses duydum. Sesin kimden geldiğini merak ettim ve bir kadının Kâbe'nin örtüsüne tutunup, Göz yaşı döktüğünü gördüm. Ağzından şu kelimeler dökülüyordu. Ey dostlar dostu, sen bilirsin. Ey gönül dostum, sen bilirsin. Sana olan sevgimi o kadar gizledim ki, kalbim ve ruhum daralmaya başladı. Kadının muhabbet ateşi içinde söylediği bu sözler içimi sızlattı. Sonra kadın kendinden geçti. Biraz sonra kendine gelince şölen yazda bulundu. Allah'ım, ey tek sahibim, ey koruyucum, bana olan sevgin hürmetine beni bağışla. Buna şaşırdım ve kendisine yaklaşarak, Allah'ım, sana olan muhabbetim hürmetine deseydin olmaz mıydı? diye sordum. Bana dikkatle baktı ve, yaklaş ey zünnun, Bilmez misin Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de sevdiği bir milletten söz ederken Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever buyurmuştur. İşte bunun için benim ona olan sevgim hürmetine demedim, onun bana olan sevgisi hürmetine dedim diye cevap verdi. Ben ona doğru söylediniz. Fakat benim zünnun olduğumu nereden bildiniz dedim. Bana "Ey zünnun, Cembar olan Allahü Teâlâ'nın marifetiyle tanıdım dedi. İşte o zaman velayet makamına ulaşmış bir hatun olduğunu gördüm. Daha sonra bana: "Ey zünnun, Dön arkana bak ne var?" dedi. Dönüp arkama baktım, hiçbir şey göremedim. Hemen kadına döndüm, Kadın kaybolmuştu. Şeyhülislam, Abdullah Ensari buyurdu ki, Zünnun i Mısri'nin getirdiği ilk ilim, tövbedir. Bunu avam ve havas kabul etti. İkincisi, tevekkül, muamele ve muhabbet ilmidir. Bunu havas kabul etti, avam kabul etmedi. Üçüncü ilim de, hakikat ilmidir. Bu ilim, halkın ilim ve akıl seviyesine göre değildi. Şüphesiz onu anlayamadılar ve uzaklaştılar. Böylece onu inkar ettiler. Onunla vefatına kadar mücadele ettiler. zünnun i Mısri dostlarına buyurdu ki, fesadın altı sebebi vardır. 1- Ahiret işindeki niyetin zayıflığı 2- Bedenin şeytana esir olması 3. Ecelin yakın olmasına rağmen uzun emelin galip gelmesi. 4. Kulun rızasını Allahü Teala'nın rızasından önde tutmak. 5. Heva ve hevese uyup sünneti terk etmek. 6. Önce geçenlerin iyiliklerini söylemeyip kusurlarını araştırmak. Zünnûn-i Mısri, rahmetullahi aleyh, az yemek yemeyi tavsiye ederdi. Bu sebeple, ben hiçbir zaman midemi doyurmadım. Çünkü ne zaman midemi dolduracak olsam, ya günaha düşerim veya günah işleme arzusuna kapılırım, buyurdu. Üç şeyin, üç şeyle birlikte bulunmamasına üzülür ve şöyle derdi. İlim var, amel yok. Amel var, ihlas yok. İhlas var, teslimiyet yok. Zünnun-i anlattı. Beni İsrail'de 700 sene Allahü Teala'ya ibadet eden bir abit daima, Ya Rabbi, senin rızanı isterim diyordu. O sırada Peygamber olan Daniel aleyhisselam'a şöyle vahi geldi. O abide de söyle, eğer göktekilerin ve yerdekilerin ibadetini yapsa, Yeri cehennemdir. Daniel aleyhisselam bunu o abide bildirdi. Abit cehennemlik olduğunu duyunca sevindi ve ey Rabbimin hükmü ne hoşsun, onun kazası hoş geldin! dedi. Sonra da Daniel aleyhisselam'a ey Allah'ın peygamberi, 700 yıl hakkın rızasını istedim. Onun mülkünde kendimi Sivrisinekten aşağı kabul ettim. Şimdi cehennemin odunu olmaya layık olduğumu ve onun rızasının bunda bulunduğunu yani cehenneme gideceğimi anladım. Artık onun rızası olan yeri ister oldum dedi. Yine vahiy geldi ki, ey Danyal, o kuluma söyle, o benden razı olunca ben de ondan razıyım. Onu cennet ve cemalime layık eyledim. Yusuf adında bir gezgin zat, Zünnûn-i ismi Azamı bildiğini öğrenince Mısır'a gitti. Huzuruna vardığında önceleri iltifat görmedi. Sonra huzura kabul edildi. Zünnuna bir sene hizmet ettikten sonra bir gün ona Ey üstad! Sana bir sene hizmet ettim. Artık hakkımı vermen gerekir. Senin ismi Azamı bildiğini söylediler. Onu benden iyi emanet edeceğin bir başka kimse olmayacağını bilirsin," dedi. Zünnun sukût edip ona bir şey demedi. 6 ay sonra bir tabağa konmuş ve bir mendille sarılmış bir şey çıkardı. "Ona Fustat'ta bulunan Falan dostumuzu bilirsin, değil mi?" dedi. O da "Evet," dedi. Zünnun "İşte bu tabağı ona götür," dedi. O da sarılı tabağı aldı. Giderken, Zünnûn-i Mısri gibi bir zat hediye gönderiyor. Acaba nedir, ne kadar kıymetlidir diye düşündü. Merakını yenemeyerek tabağın üzerine açtı. İçinden bir fare fırladı ve kaçıp kayboldu. Bu duruma çok kızdı. Hemen geriye dönerek, Zünnûn-i Mısri'nin yanına geldi. Zünnun ona, ''Biz seni denedik.'' Sana bir fare emanet ettik. Ona hıyanet ettin. Hiç sana ismi Azamı güvenip teslim edebilir miyim?" dedi. Zünnun-i Mısriye kul hangi sebeple cennete girer diye sordular. Cevabında şöyle buyurdu: "Kul beş şey ile cennete girer. Bunlar 1. Eğrilik bulunmayan bir doğruluk. 2. Gevşeklik bulunmayan bir gayret. 3. Gizli aşikar Allahü Teala'yı anmak. 4. Yol hazırlığı yapıp ölüme hazırlanarak ölümü beklemek. 5. Hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekmek buyurdu. Zünnun-ı Mısriye Allah korkusunun alameti nedir diye sordular. Cevabında buyurdu ki bu korkunun diğer bütün korkulardan kişiyi emin kılmasıdır. Zünnun İmiri'ye kulun ihlas sahibi kimselerden olduğu nasıl belli olur diye sordular. Cevabında buyurdu ki kendisini tam manasıyla ibadete verip insanların nazarında mertebe ve itibarının silinmesini severek kabul ettiği zaman. Zünnun İmiri'ye İnsan Allahü Teala'nın saf kullarından olduğunu ne zaman ve nasıl anlar diye sordular. Cevabında buyurdu ki insan bu durumu şu dört şeyle bilir. 1. Rahatı terk ederse. 2. Az olsa bile olandan verirse. 3. Fakirleşmesi kendisine sevimli gelirse. 4. Övülmek ve kötülenmek kendisine aynı gelirse. Zünnûn-i Mısri'ye, bozulan kalbi düzeltmek için ne yapmak lazımdır diye sordular. Cevabında buyurdu ki, beş şey yapmalıdır. Bunlar, 1- Helal yemek, 2- Kur'an-ı Kerim okumak, 3- Salihlerle sohbet etmek, 4- Gece ibadet etmek, 5- Seher vaktinde ağlamak. zünnun i Mısriye kalbini en güzel koruyan kimdir diye sordular. Cevabında buyurdu ki diline en çok hakim olan. zünnun i Mısriye Kur'an-ı Kerim'i okuyan alimlerin durumu nasıldır diye sordular. Cevabında buyurdu ki onlar bu yolda dizlerini çürüttü. Ömürlerini ve bedenlerini bu yolda harcadılar. Böylece Kur'an-ı Kerim ilmine sahip oldular. Bu ilme vakıf olabilmek için bu kadarla kalmadılar. Dudaklarında kan kalmadı. Gözyaşları sel olup aktı. Kur'an-ı Kerim ilmini onlar böyle buldu. Hidayete eren bunlar oldu. İmanlarını emniyet altına bunlar aldı. Zünnun-ı şöyle anlattı. Bu zamanın abitlerini köşelerine çekilip ibadet eden kimselerini ve kurralarını bir tembelliktir sardı. Öyle ki günahlara da aldırmaz oldular. Midelerini şehvet arzusuyla doldurdular, Sonra kalkıp şehvet hislerini tatmine gittiler. Edep yerlerini koruyamaz oldular. Bu yüzden helak olup gittiler. Ama onlar hala bu helakin farkında değiller. Yüzlerini harama çevirdiler. Helal, onlar için aranmaz şey oldu. Amelsiz ilimle yetindiler. İlmi tahsil ettiler, fakat gereğini yapmadılar. Onlar öyle bir hale geldi ki, biri gelip bilmedikleri bir şeyi sorsa, bilmiyorum demekten utandılar. Onlar dünyanın köleleridir. Şeriat ilmi onlarda ne arar? Şeriat ilmini bilmiş olsalardı, biraz olsun kendilerini kötü şeylerden korurlardı. Bir istekleri olsa, buldukları yerde almak için ısrar ederler. Ama biri gelip kendilerine ihtiyaç beyan etse, cimrilik damarları tutar. Bir şey vermedikleri gibi, vermek isteyene de engel olurlar. Kalpleri bir canavar yatağı olmuştur hareketleri de dikkat edilirse onu andırır ama insan elbisesi giymişlerdir. Allahü Teala'nın adı anılması gereken mescitlerde yalnız kendi seslerinin duyulmasını isterler. Mescitleri nefsani duygularını nasıl isterse öyle kullanmak isterler. Oralarda hevai sözler, dedikodu, cidal ve çekişme ile vakit geçirirler. İlimlerini tuzak yapmışlardır. Onunla dünyalık avlarlar, Sakın böyle alimlerle oturmayınız. Zünnoni mısri hadisi Şerif ilmine pek çalışmazdı. Bu hali arkadaşlarının da dikkatini çekti. Bunun sebebini kendisine şöyle sordular. Neden hadis ilmiyle meşgul olmuyorsun? Zünnoni mısri, hadisi Şerif üzerinde uğraşan, Allahü Teala'nın birçok kulları var. Bana gelince ben nefsimle meşgulüm. Vaktimi böyle dolduruyorum. Hadis ilmi dini temelden yükselen bir kaidedir. Hadis ve fıkıh ilmiyle meşgul olanlara bir noksan arız olmadığı takdirde yaşadıkları asırda halkın en faziletlileri olurlar. Aksi halde göreceğiniz manzara şudur. İlim sahibi olmuşlardır bilgilerini dünyalık almak için dünya ehli önüne saçarlar. Bu halleri ilmin nurunu almalarına mani oluyor ve dünya ehli olanların bu zelil halini bildiği için kibirli duruyor. Onları bu fitne haline çeken dünyadır. Onlar dünyaya hırsla dönmeselerdi dünya ehli onları bu şekilde hor görmezdi. Dünya ehli Alimlerin ve fakihlerin fani şeylere karşı hırsını gördükçe dinden soğuyor. Dünyaya dalan bu gibi ilim sahipleri Allah'ın ve Rasulünün emanetine hıyanet etmiştir. Bunlar yalnız günahlarıyla kalmaz, kendilerine uyanların ve balini de yüklenir. Onlar dünyalık avına çıkarken ilimlerini tuzak yapmıştır. Dünyayı kazanmak için. Bilgi ellerinde bir silahtır. Halbuki onlara verilen ilim aydın bir lambaydı. Halk onunla hidayet yolunu bulurdu. Şimdi öyle olmuyor. Sebebi de hep bu kötü alimler. O aydınlık aletini kötü ve hasis menfaatleri uğruna harcadıkları için durum böyle oldu. Bir gün onun yanında bazı hal ehli kimseler muhabbetten dem vurdular zünnun i Mısri, onlara şöyle dedi. Bu gibi sözlerden dilinizi esirgeyiniz. Nefsinize böyle şeyleri duyurmayınız. Sonra sahip olmadığı hâli, var diye iddiaya kalkar. zünnun i Mısri, rahmetullahi aleyh, başından geçen bir hâli, arkadaşlarla bir gün şöyle hikaye etti. Her asırda, bu yolun varını yitirmiş büyükleriyle, Alay edip eğlenenler olmuştur. Bunun sebebi var, hikmeti var. Alay edilen bu büyükler sabırda peygamberleri izlemeyi öğrenirler. Bu yüzden de büyük ecir alırlar. Halkın benimle de eğlendiği, alay ettiği zamanlar oldu. Kimini fark ettim, kimine edemedim. Zünnun Mısri'ye bir gün aklın ve marifetin kemal derecesi soruldu şöyle anlattı: Verilen emir gereğince, dürüst ve sağlam olursan, sana lüzumu kadarını alır yetinirsen ve fazlasını aramaya kalkmazsan, aklın kemal derecesini buldun sayılır. Yaptığın amele ve ibadete bakmadan kalbini Allahü Teala'ya bağlarsan, marifet halinin de kemal derecesini buldun sayılır. Zünnun'u bir iftira sebebiyle zindana atmışlardı. Günlerce orada aç kaldı. Kardeşliği olan yaşlı bir kadın, iplik parasıyla hazırladığı yemekten ona gönderdi. Zünnun o yemekten yemedi. Kadın bunu işitince üzüldü ve helal parayla o yemeği yaptığımı biliyorsun, niçin yemedin diye ona sordu. Cevabında, Evet, yemek helaldi fakat zalimin tabağı içinde getirdiler buyurdu. Yusuf Bin Hüsey’in şöyle anlattı. Bir gün Zünnlüi Mısır'ı yanına gittim. Bana bir zaman Mısır'ın bir köyüne gidiyordum. Yolda uyudum. Bir müddet sonra uyandığımda yer yarıldı ve içinden iki tabak çıktı. Birisinde semsem isimli yemek, Diğerinde gül suyu vardı. Bana, ey Zünnun, bundan ye ve bundan da iç dediler. Ben bir müddet tereddüt ettim. Sonra kalbime onları yememe isteği geldi. O sırada iki tabakta birden kayboldu. Gayetten bir ses geldi ve dedi ki, ey Zünnun, bu senin için büyük bir imtihandı. Sen imtihanını çok iyi verdin. Zünnûn-i Mısri'yi anlattı. Bir zamanlar gemiyle Mısır'dan Cidde'ye gidiyordum. Gemide yamalı elbiseli bir genç de bizimle seyahat ediyordu. İçimde onunla sohbet etme arzusu belirdi. Fakat heybet ve vakarı bu arzuma mani oluyordu. Onunla sohbet edecek cesareti kendimde bulamadım. Çünkü devamlı ibadet ediyordu. Bir gün gemide, yolculardan birinin altın ve mücevherleri kayboldu. Mal sahibi, o genci töhmet altına alınca, ona eziyet etmek istediler. Ben, onun hakkında böyle düşünemez, böyle çirkin şeyler söyleyemezsiniz. Müsaade edin, yanına gidip, iyilikle soruşturayım dedim. Müsaade edince, gencin yanına gittim. Ona, Gemidekiler senin hakkında izanla hüküm verdiler. Onların sana kabalık ve eziyet etmelerine ben engel oldum. Şimdi ne yapmak lazımdır?'' dedim. Bunun üzerine yüzünü gökyüzüne çevirdi ve bir şeyler söyledi. Bir de baktım, denizdeki balıklar suyun üstüne çıktılar. Her birinin ağzında bir mücevher vardı. Genç o cevherlerden birini aldı ve o kişiye verdi kendisi de suya inip suyun üzerinden yürüyerek gitti. Esas keseyi alan da getirip yerine koydu. Kimi içinde bulunanları çıkarıp sahibine verdi, kimi ziyadesiyle pişman oldu. Zünnunî Mısri anlattı: Bir zaman yolculuğa çıkmıştım. Toz toprak içerisinde bir genç gördüm. Ona: Nerelisin ey garip? dedim. Bana ''Allah ile ünsiyet eden garip olur mu?'' dedi. Bu söz üzerine düşüp bayıldım. Bir müddet aklım başımdan gitmiş bir halde baygın kaldım. Kendime geldiğimde o genç bana, ''Ne oldu?'' dedi. Ben de, ''Gönle uygun gelen şey ilaçtır.'' dedim. Zünnûn-i Mısri rahmetullahi aleyh buyurdu ki, ''Zavallı insan, kendi Rabbini bırakıp nereye gider?'' Ey kardeşim! Dikkat et! İnsan hangi hususiyetiyle meleklerin kendisine doğru secde edileni olmuştur? İnsanın bu üstünlüğü yemek yemesi sebebinden olsa, buna ondan önce deve layıktır. Çünkü bir deve elli insanın yediğini yer. İnsanın bu üstünlüğü şehvet kuvveti sebebiyle olsa, buna eşek daha uygundur. Çünkü ondaki şehvet kuvveti yanında, ki nedir? Belki serçenin şehvet kuvveti bile insanınkinin birçok katıdır. İnsanın bu üstünlüğü gadap ve kızgınlık sebebiyle ise, aslan buna daha layıktır. İnsanın bu üstünlüğü görmek kuvveti sebebiyle olsa, buna akbaba daha uygundur. İnsanın bu üstünlüğü akıl kuvveti sebebiyle ise, Buna melekler daha uygundur. Çünkü insanın aklı, meleklerin aklının yanında çok az kalır. İnsanın bu üstünlüğü, eğer insanları doğru yoldan çıkarmak, kandırmak, aldatmak sebebiyle ise, şeytan buna daha layıktır Görülüyor ki, insana mahsus olan özellikler ve meleklerin kendisine doğru secde edilenin hususiyeti, ondaki muhabbet cevheri, ve aşk ateşidir. Bu haslet insan başka hiçbir canlıya verilmemiştir. Zünnun-i Mısri'ye halkın sefilleri kimlerdir diye birisi sordu. Cevabında Allahü Teala'nın zatına ulaştıran yolu bilmeyen ve kendisine böyle yol tarif edilmeyendir buyurdu. Zünnun-i Mısri bir gün Bağdat'a gitti. Sofilerden bir cemaat başına toplandı. Aralarında bir de şair bulunuyordu. Onlar şairin bir şeyler söylemesi için Zünnun'u Mısır'dan izin istediler. Zünnun müsaade edince şair Aşkının küçüğü bile beni hasta etti. Ya bu aşk kuvvetlendiği an halim nice olur. Sen benim kalbimde müşterek hevalar ve aşklar topladın. Elem ve kederden hali olan kimse güldüğü zaman tasasından ağlayana acımaz mısın? deyince, Zünnun vecde kapılarak ayağa kalkarken yüzüstü düştü. Sonra başka birisi vecde yakalanıp ayağa kalkınca, Zünnun adamın zorla vecde gelmek istediğini anladı ve ona başka maksatla vecde gelenlere, onları gören Allahü Teala'nın Teâlâ'nın hasım olduğunu bildirmek istedi. Zünun-i Mısri rahmetullahi aleyh, diyor ki Allahü Teala'nın öyle kulları var ki onlar günah ağaçlarını gözlerinin önüne diker, tövbe yaşlarıyla onları sularlar. Bundan pişmanlık ve mahsuniyet meydana gelir. Onlar akılları gitmeden deli divane olur, dili tutulmadan lal olurlar. İşte Allah ve Rasulünü bilen Fasih ve beli kimseler onlardır. Sonra parlak şerbetten içer ve bu sayede kalpleri cilalanarak mihnet ve meşakkate sabreder, belalara tahammül ederler. Sonra gönülleri melekût alemine hayran kalır. Fikirleri ceberut perdelerinin esrarına dalar. Nedamet gölgesinin altında gölgelenir, günahlarının sayfalarını okur, Feryadü figan ederler de bu vera ve çekinmeleri sayesinde zühdün yüksek mertebesine ulaşırlar. Dünyayı terk etmenin acısını kendilerine tattırırlar. Yatak yerlerinin sertliğini yumuşatmazlar. Bu sayede kurtuluş ipine ulaşır ve selamet halkasına yapışırlar. Ruhları en üstün makamlara ulaşır. Cennet bahçelerinin koltuklarında oturur Hayat deryasına dalar, feryat hendeklerini kapatır, hava köprülerini geçer, ilmin civarında iner, hikmet havuzlarından içer, akıl ve zeka gemisine biner, kurtuluş yelkenini selamet sahiline doğru açarlar da istirahat, izzet ve keramet bahçelerine ulaşırlar. Zünnun-ı Mısriye, kişinin hallerini düzeltmesinin yolu var mı diye sorduklarında Şöyle dedi: Günahlardan şaştık kaldık. Doğruluğu arıyoruz. Halbuki bu durumda ona yol yoktur. Şehvi arzularımız bize kolay geliyor da bunun hilafına hareket ağrımıza gidiyor. Zünnunî Mısrî anlattı: Bir gece Kenan ile vadilerinden tepeye doğru çıkmıştım. Karşıma bir karaltı çıktı. Bana doğru geliyor ve gelirken de Zümer Suresi'nin 47. ayetini okuyordu. Bu ayetin manası Allah katından onlara hiç hesaplamadıkları şeyler belir verir idi. Bu ayeti okurken de ağlıyordu. Karaltı yaklaşınca softan cübbesi ve elinde ibriği bulunan bir kadın gördüm. Kadın hiç çekinmeden bana sen kimsin diye sordu. Garip bir adamım dedim. Allahü Teala varken onunla hiç gariplik olur mu dedi. Bu sözü üzerine göz yaşlarımı tutamadım. Niçin ağlıyorsun dedi. Tam yarama parmak bastın ve derdime derman buldun da ondan dedim. Madem davanda sadıksın niye ağlıyorsun dedi. Meğer sadık olan ağlamaz mı dedim. Ağlamaz çünkü ağlamak kalbi teskin eder ve kalp huzurunu sağlar, dedi. Ben de cevap bulamayarak sustum. Zünnûn-i Mısrî, vefat ettiğinde hava çok sıcaktı. Cenazesini götürürlerken, bir bölük kuş da cenazesinin üstünde kanatlarını açarak birlikte uçuyor ve gölge yapıyorlardı. Oradaki insanlar, o kuşların kanatlarının gölgesi altında kalıyorlardı. Fakat hiç kimse, Öyle kuşlar görmemişti. Cenazesi defnedilinceye kadar kuşlar gitmediler. Ertesi gün kabri üzerinde Ademoğlu'nun yazısına benzemeyen şu yazının yazılı olduğu görüldü. Zünnun Allahü Teala'nın sevgilisidir ve şevki dolayısıyla da canını onun yoluna feda etmiştir. O yazıyı kazısalar Aynı yazının tekrar yazıldığını görürlerdi. Zünnun-i Mısri'nin vefatından sonra birçok alim rüyasında Peygamberimizi, sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Peygamberimiz yanındakilere Allahü Teala'nın dostu Zünnun geliyor, karşılamaya gidelim buyurdu. Zünnun-i Mısri'nin güzel sözleri. İnsanı arzulardan kurtaran dost İkidir, gözü ve kulağı muhafaza etmek. Kalbin hasta olmasının alameti dörttür. Birincisi ibadetten haz almaz. İkincisi Allahü Teala'dan korkmaz. Üçüncüsü eşyaya, mahlukata ibret gözüyle bakmaz. Dördüncüsü dinlediği ilim ve nasihatten istifade etmez. Öyle birisiyle dostluk kur ki, senin değişmenle değişmesin. Her azanın tövbesi vardır. Kalp ve gönlün tövbesi, şehveti terk etmektir. Gözün tövbesi, harama bakmamaktır. Dilin tövbesi, fena söz söylemekten, gıybet etmekten çekinmektir. Kulağın tövbesi, kötü sözleri dinlememektir. Ayağın tövbesi, Haram yerlere gitmekten kendini korumaktır. Şu üç şey ihlas alametidir. Birincisi, meth ve kötülenmek ona tesir etmez. İkincisi, amelleri unutur, günahları düşünür. Üçüncüsü, Allahü Teala'dan gayrısını gönlünden çıkarır. İlim tahsil ettiği halde bununla amel etmeyene alim denilemez. Tövbe iki kısımdır. Bir inabet tövbesi, kulun Allahü Teala'dan korkup tövbe etmesi. 2- istijabet tövbesi, kulun Allahü Teala'dan utanıp tövbe etmesi. Yemekle dolan midede hikmet durmaz. Eline geçen bir parça ekmeğin yanında ayrıca katık olarak. Tuz arayan kimse veliler katında umduğunu bulamaz. Eline iki ekmek geçip bunların hangisi helal dendir diye araştırmadan düşünmeden yiyen kimse hak yoldan felah bulamaz. Murakabenin alameti Allahü Teala'nın tercih ettiğini tercih etmek, onun büyük gördüğünü büyük görmek ve küçük gördüğünü küçük görmektir. Sabır, Allahü Teala'nın emirlerine muhalif olan davranışlardan uzaklaşmak, ondan gelen musibetlere sükûnetle karşılık vermek ve fakirlik ihsan ettiği zaman zengin görünmektir. Allahü Teala'yı sevmenin alameti, bütün ahlakta ve bütün işlerde onun sevgili peygamberi olan Muhammed aleyhisselama uymaktır. Doğruluk Teala'nın bir kılıcıdır ki, üzerine konulan her şeyi keser. Doğru kimse, dili hak ve gerçek olanı anlatan kimsedir. Kanaat eden, rahat bulur, üstün olur. İnsanların ayıplarıyla meşgul olan, kendi aybını görmez. Biz öyle insanlara kavuştuk ki, onların her birinin ilmi arttıkça, Zühdü de artıyordu. Dünyaya karşı ihtiyaçsız olup onu sevmiyorlardı. Ama siz bu halin tam zıddına sahipsiniz. İlminiz arttıkça dünyaya karşı sevginiz artıyor. Ona kavuşmak için birbirinizi iterek geçiyorsunuz. Onlar başkaydı. Dünya malını ilim elde etmek için harcarlardı. Onları böyle gördük. Ama siz şimdi tam tersine bir bilginiz varsa dünyalık sahibi olmak için ortalığa saçıyorsunuz. Ruhun sıhhati az günah işlemek, bedenin sıhhati az yemektedir. Sevgi seni konuşturur, korku rahatsız eder, haya susturur. İnsanlar Allahü Teala'dan korktukları müddetçe doğru yolda yürürler. Bu korku kalplerinden gitti mi, yollarını kaybederler. Bir kula bak, vaktini boşa harcıyorsa, boş şeylerle vakit geçiriyorsa, Allahü u Teâlâ'yı anmıyorsa, bilesin ki Allahü u Teâlâ onu sevmiyor. Sakın sen marifet işinde iddiaya kapılmayasın. Zühdü kazanç vesilesi etmeyesin. Yaptığın ibadete bakıp, aldanmayasın her şeyi geç rabbine kaç başka kurtuluş yolu yoktur hakkın şuhudu içinde iddiaya kalkan davasını yitirir İddia, sahibini gerçek halden perdeler Allahü Teala daima hak ehlinin haline şahittir buna göre o istidadı tam olanlara zatıyla tecelli eder. Kelam tecellisini ihsan eyler. Böylece o erenlerin sözleri hak, halleri hak olur. Bu hali bulan yani sözü ve işi hak olan için iddiaya ne gerek? Kim iddiaya kapılırsa bu hallerden yaya kalır. Vesselam. Ey kalplerini Allah yoluna vermek isteyen müritler topluluğu İçinizden kim gerçekten manevi hale sahip olmayı arzuluyorsa, bu yolun alimlerine varınca cahil dursun. Zahitleri severek kucaklasın. İrfan sahipleri yanındaysa daha çok susmayı tercih etsin. Kulun fakre düşmekten korkması, Allahü Teala'nın ona dargın olduğuna bir alamettir. Her şeyin bir alamet ve işareti vardır. İrfan sahibinin ilahi huzurdan tard edilmesinin bir alameti de Allahü Teala'yı anmaktan geri kalmasıdır. Mahsun kişinin hüznü son haddini bulunca gözyaşları kurur, akmaz olur. Kalp inceldikçe gözden seller gibi yaşlar akıtır. Kuruyup bozuldukça da sertleşir, kötüleşir. Kalpler arasında öyleleri vardır ki daha günaha girmeden tövbe eder ve taat kılmadan defterinin savap hanesine hayır yazılır. Allahü Teala dilek konuşma duygusunu bahşetti ve ona derdini beyan etme nimetini verdi. Onu konuşmaya başlatırken kalbi de ilim kabı kılmıştı. Eğer insana böyle bir nimet verilmeseydi hayvanlarla müsavi olurdu. Bir işini anlatabilmek için ya başıyla işaret eder ya da eliyle gösterirdi. Biz bir mecliste yaşlılar dururken gencin konuştuğunu görürsek onun hayra kavuşmasından ümit keseriz. Arkadaşlarınızı fazla arttırmaktan kendinizi çok tanıtmaktan sakının. İlim tahsilini ikmal edip Alim olarak bilindikten sonra amel yolunu tutmayana, üstelik boş arzuları peşinde koşana akıllı denmez. Başkasından insaf dilenip kendisi insafsız olana akıllı denmez. Taat ve ibadet işinde Allahü Teala'yı hatırlamayan ancak başı dara geldiği ve işi düştüğü zaman aman Allah diyene akıllı denmez. Allahü Teala'nın yarattığı bütün kullara karşı tevazu sahibi ol. Ama sakın sana soru sorana karşı tevazu gösterme. Dıştan belli olmasa dahi içinden sana karşı kibri vardır ve büyüklük gösterisindedir. Ona tevazu gösterirsen kibrini arttırmakta yardımcı olmuş olursun. Bir kimse nefsini feda ederek Allahü Teala'ya yakınlık kazanırsa Allah onu nefsin saldırılarından korur. Ben hiçbir zaman midemi doyurmadım. Çünkü her doyurduğumda ya masiyet işledim ya da masiyet işlerine meylettim. Korkan bir arif ol. Halini rastgele anlatan biri olma. Duygularını her oturduğu yerde saçana arif demezler. Allahü Teala'nın zatında tefekkür, cehalet, ona işaret, şirk, marifetin hakikati hayrettir. Perdelerin en gizli ve şiddetlisi nefsi görmek ve onu tedbir etmektir. Bu yolun evveli üzülüp ulaşmaktır. Sonun ne üzülmektir, ne de ulaşmak. Allahü Teala'nın dostlarına hazırladığı cenneti düşmanları için hazırladığı cehennemi Kur'an'dan anlayan gözler onun azameti karşısında saygı ile eğildi ve uykularını feda ettiler. Seni her yönden masum görmek isteyenin sohbetinde hayır yoktur. Kızdığı vakit sırrı ifşa edenler alçak kimselerdir. Zira Huzur ve sükun anında sırrı gizlemek tabiat iktizasıdır. İnsanlık onu hiddet anında saklamaktadır. Allah ile musahabetin onun emrine uymakla, halk ile sohbetin onlara nasihat etmekle, nefs ile buluşman ona muhalefetle, şeytan ile buluşman da ona husumet ile olsun. Müminin neşe ve zevki tenhada kalıp Allahü Teala ile buluşmasındadır. Sema haktan gelir ve kalbi hakka doğru tahrik eder. Hak yönünden ona eğilen hakkı bulur. Nefis ve şehvet yönünden ona meyleden de zındıklaşır. Allah'tan korkan kimsenin kalbi erir. Allah'a olan sevgisi artar ve aklı selim sahibi olur. Korkunun ümitten daha fazla olması gerekir. Çünkü ümit tarafı galibe çalınca kalp bozulur. Allahü Teala'dan ayrı kalmak korkusuna nispetle cehennemden korkmak dalgalı denizin yanında bir damla sudan korkmak gibidir. Küfre en çok yakın olan tahammülsüz fakirdir. Allah sevgisini ishar edene Başkasına zillet göstermesinden sakınmasını söyle. Ruhları bölük bölük yaratan Allah'ı tesbih ederim. Ariflerin ruhları kut ve celalidir. Bunun için Allah'a müştaktırlar. Mü'minlerin ruhları ise ruhanîdir. Bunun için cennete meylederler. Gafillerin ruhları da havâîdir. Bunun için dünyaya yönelirler. Muhterem dinleyenler, bugünkü sohbetimiz burada sona erdi. Başka bir sohbette buluşmak ümit ve arzusuyla Allah'a emanet olun.